bu gece rüyamda insan suretine girmiş melekler olan iki adam gördüm. İkisi yanıma gelip beni bir ağaca çıkardılar. Ardından şimdiye kadar eşini benzerini görmediğim muhteşem güzellikte bir eve götürdüler. Sonra bana o evin şehitlerin sarayı olduğunu söylediler. Enes bin Malik radiyallahu anh anlatıyor. Henüz Çocuk denecek yaşta olan Harise bin Süraka harbi seyretmek için geldiği Bedir Savaşı'nda nereden geldiği belli olmayan serseri bir okla vurularak öldürülmüştü. Harise'nin annesi Ümmür-ü binti Bera radıyallahu anhe savaştan sonra Peygamber aleyhisselama gelerek ''Ey Allah'ın Resulü bana oğlum Harise'nin ahiretteki durumunu söyler misiniz?'' Eğer cennetliyse sabredeyim, yok değilse onun için daha çok ağlayayım dedi. Peygamberimiz ey Üm Harise, şüphesiz cennetin içinde farklı mertebelerde cennet bahçeleri vardır ve senin oğlun bunların en yücesi olan Firdevs cennetindedir buyurdu. Cabir bin Abdullah radiyallahu anhuma anlatıyor, Uhud savaşında şehit edilen babamın kulakları, burnu ve diğer uzuvları kesilerek müste yapılmış olan naaşı getirilip Peygamber aleyhisselamın önüne konuldu. Ben yüzünü açmak üzere gittim fakat oradakiler bana engel oldular. Bunun üzerine Peygamber aleyhisselam bana müjde ve teselli olarak melekler Allah'ın ona olan ikramını ve cennetteki üstün mertebesini müjdelemek için adeta üzerine üşüşmüş, Sürekli onu kanatlarıyla gölgeliyorlar buyurdu. Sehil bin Huneyf radiyallahu anh'dan Peygamber aleyhissalatü vesselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kim samimi bir niyetle Allah yolunda şehit olmayı ister ve bu niyete uygun davranışlar gösterirse Allah onu yatağında bile ölse şehitlerin mertebesine ulaştırır. Enes bin Malik radiyallahu Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Her kim samimi bir niyetle Allah yolunda şehit olmayı ister ve bu niyete uygun davranışlar gösterirse o kişi şehit olmasa bile kendisine şehitlik mertebesi verilir. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'tan Peygamber Aleyhisselam'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: Sizden biriniz karıncanın ısırmasından ne kadar acı duyarsa, Allah yolunda şehit olan kimse de ölümden ancak o kadar acı duyar. Abdullah bin Ebi Effa radıyallahu anh'u anlatıyor. Peygamber Aleyhisselam düşmanla karşılaştı bir savaşta, zannedersem Hendek Savaşı'ydı. Öyle vakti güneş tepe noktasından batıya doğru meyledinceye kadar bekledi. Sonra ayağa kalktı ve ey Müslümanlar! Düşmanla karşılaşmayı istemeyin. Allah'tan daima sağlık ve afiyet dileyin. Ancak düşmanla karşılaşınca da sabredin ve bilin ki cennet kılıçların gölgesi altındadır buyurdu. Sonra ellerini açıp şöyle dua etti. Ey kitabı indiren, bulutları yürüten, Düşman ordularını darmadağın eden Allah'ım, şu düşmanı da perişan et ve bizi onlara karşı muzaffer kıl. Sehil bin Sad radiyallahu anhtan Peygamber aleyhisselamı şöyle buyurdu rivayet edilmiştir. İki dua vardır ki asla reddedilmez yahut bir başka rivayette çok az reddedilir. Ezan okunurken edilen dua ve savaş anında düşmanla göğüs göğüse Gelindiği sırada edilen dua. Enes bin Malik radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber aleyhisselam savaşa çıkarken şöyle dua derdi. Allah'ım benim dayanağım ve yegane yardımcım sensin. Ben senin sayende hareket eder yine senin yardımın sayesinde düşmana hamle yaparım. Senin verdiğin güç ve kuvvetle onlarla savaşırım. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre Peygamber aleyhisselam bir topluluğun Müslümanlara zarar vereceğinden endişe ettiği zaman şöyle dua ederdi. Allah'ım onlara karşı senin yardım ve himayene iltica ediyor. Kötülüklerinden sana sığınıyoruz. Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma'dan Peygamber Aleyhisselam şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kıyamet gününe kadar hayır ve bereket, Allah yolunda cihadın en önemli simgesi olan atların perçemlerinde bağlı olacaktır. Yani Allah yolunda cihad kıyamete kadar sürecek ve müminler en gelişmiş silah, araç ve gereçlerle sahip olarak bunları Allah yolunda mücadelede ve diğer hayır işlerinde kullandıkları sürece dünyada izzet ve şerefi ahirette de cenneti kazanacaktır. Urve el Ba'riki, radiyallahu anh'dan Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kıyamet gününe kadar hayır ve bereket atların perşemlerinde bağlı olacaktır. Hayırdan kastım Allah yoluna cihat neticesinde kazanılacak sevap ve ganimettir. Ebu Hureyre radiyallahu anh'dan Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kim Allah'a inanıp vaadine güvenerek onun yolunda cihad etmek amacıyla at besterse o atın yiyip içtikleri hatta gübresi ve idrarı dahi mahşer günü o kimsenin sevaplar arasında olacaktır. Ebu Mesud radıyallahu anh anlatıyor bir adam peygamber aleyhisselama yuları takılmış binilmeye hazır bir deve getirdi ve bunu Allah yolunda cihad için bağışladım dedi. Peygamberimiz bunun karşılığı olarak sana mahşer günü hepsi yularlanmış 700 deve verilecektir buyurdu. Ebu Hamad Ukbe bin Amir El-Cüheni radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber aleyhisselam bir savaş öncesi minberde konuşma yaparken şöyle buyurmuştur. Düşmanlarınıza karşı gücünüzün yettiği kadar kuvvet hazırlayın. Dikkat edin kuvvet atmaktır, kuvvet atmaktır kuvvet atmaktır yani ayette geçen kuvvet kelimesi düşmana ok, mermi, füze atma güç ve kabiliyetini ifade eden ve aynı zamanda her türlü askeri talim, tatbikat ve ön hazırlığı kapsayan bir kavramdır Ukbe bin Amir radiyallahu anh'dan peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir yakında size birçok ülkenin fethi nasip olacaktır Allah kendi yolunda yapacağınız mücadelede yardım ve desteğiyle size elbette yeter. Fakat bu gerçek sizi tembelliğe sürüklemesin. Hiçbiriniz Allah nasıl olsa müminlere yardım eder diye oklarıyla talim yapmayı ve atıcılık, savaş, araç ve gereçlerini kullanma gibi askeri ön hazırlıkları ihmal etmesin. Yine Ukbe bin Amir radiyallahu anh'tan Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kim kendisine atıcılık öğretildikten sonra ihmalkarlık ederek onu terk ederse bizden değildir. Yani benim ve ümmetimin üzerinde bulunduğu yolu izleyen bilinçli ve faziletli müminlerden değildir veya diğer bir rivayet o kişi Allah'ın emrine isyan etmiştir. Evet saygıdeğer dinleyenler yine okbe bin amir radiallahu anh'tan Peygamber Aleyhisselamı şöyle buyurdu rivayet edilmiştir. Allah bir ok sayesinde üç kişiyi cennete koyar, hayır ve sevap umarak o oku yapan sanatkarı, onu Allah yolunda atan mücahidi ve o oku atarken kendisine yardımcı olan kişiyi. Bu ölçü müminlerin Allah yolunda cihad etmesi için imal edilip kullanılan her türlü silah ve harp araç gereçleri için geçerlidir. Atıcılığı ve biniciliği iyi öğrenin. Atıcılık öğrenmeniz, bana göre binicilik öğrenmenizden daha güzeldir. Kim kendisine atıcılık öğretildikten sonra ihmalkarlık ederek onu terk ederse, Allah'ın kendisine bağış bir nimeti reddetmiş yahut o nimete karşıdan körlük etmiş olur. Müstimin rivayet ettiği sahih hadiste Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurmuştur, atıcılığı öğrenip de terk eden bizden değildir. Selama bin Ekva radiyallahu anh şöyle diyor. Peygamber aleyhisselam ok atma müsabakası yapan bir topluluğa uğradı. Ve ey İsmail oğulları atış talimlerine devam edin. Sizin atanız İsmail peygamber de usta bir nişancıydı buyurdu. Araplar Hazreti İsmail'in soyundan geldikleri için onlara İsmail oğulları da denilirdi. Amr bin Abbesar radiyallahu anh'dan peygamber aleyhisselatü vesselamın Şöyle buyurdu rivayet edilmiştir. Kim Allah yolunda bir ok atarsa bir köle azat etmiş kadar sevap kazanır. Ebu Yahya Hureyn bin Fatih radiyallahu anh'tan peygamber aleyhisselamın şöyle buyurdu rivayet edilmiştir. Kim Allah yolunda malını harcarsa ona yaptığı harcamanın 700 katı sevap yazılır. Ebu Said el-Hudiri radıyallahu anh’tan Peygamber aleyhisselam'ı şöyle buyurdu, rivayet edilmiştir. Bir kul Allah yolunda ve yalnızca onun rızasını kazanmak için bir gün oruç tutarsa bu bir günlük orucu sayesinde Allah onu 70 yıl cehennem ateşinden uzak tutar. Ebu Umame radıyallahu anh’tan Peygamber aleyhisselam'ı şöyle buyurdu, rivayet edilmiştir. Her kim Allah yolunda bir gün oruç tutarsa Allah onunla cehennem arasında yerle gök arası genişliğinde bir hendek açar. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kim Allah yolunda cihada gitmeden veya gönlünde bu niyeti taşımadan vefat ederse bir çeşit nifak üzere yani münafıklara yaraşır bir hayat tarzı üzere ölmüş olur. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber aleyhisselam ile bir savaşta beraberdik. Bir ara şöyle buyurdu. Medine'de kalıp da bizimle birlikte savaşa gelemeyen öyle kimseler vardır ki siz her adım attığınızda ve her vadi geçtiğinizde onlar mutlaka sizinle beraberdirler ve Allah yolunda cihada katılmış gibi sevap kazanırlar. Çünkü savaşa gelmek istedikleri halde sakatlık, yoksulluk, hastalık gibi meşru mazeretler Onları Medine'de alıkoymuştur. Ebu Musa el-Eş'arî radıyallahu anh anlatıyor: Peygamber Aleyhisselam'ın yanına bir bedevi geldi ve "Ey Allah'ın Resulü, bazı insanlar ganimet elde etmek, bazıları adından söz ettirmek, kimileri de üstünlüklerini göstermek için savaşıyor." Bir başka rivayette kimileri kahramanlık ortaya koymak, kimileri de ırkını yüceltmek ve sırf vatanını, milletini düşman istilasından korumak amacıyla harbe gidiyorlar. Bir diğer rivayette bazı kimseler de kin ve intikam duygularıyla savaşıyorlar. Bunlardan hangisi Allah yolundadır diye sordu. Peygamberimiz şöyle cevap verdi. Kim ki İslam'ın yücelmesi, ve Allah'ın dininin yedi yüzünde egemen olması uğrunda savaşıyorsa işte o Allah yolundadır ve öldüğü zaman şehitlik makamına erişecektir. Bu yüce amacı göz ardı ederek ganimet elde etme, ırkını yüceltme veya kahramanlık gösterisinde bulunma gibi amaçlar uğruna savaşanlar Allah yolunda değildirler ve şehadet makamına erişemezler. Bununla birlikte Allah yolunda savaşan bir kimsenin aynı zamanda ganimet elde etme, vatanını ve namusunu koruma gibi meşru hedefleri de gözetmesi onun asıl amacına zarar vermez. Abdullah bin Amr bin El As radiyallahu Peygamber aleyhisselamı şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Cihada çıkan bir ordu veya akıncı birliği düşmanı yenip Ganimet alır ve sağ salim bir halde geriye dönerse hak ettikleri mükafatın üçte ikisini bu dünyada peşin almış olur. Eğer ganimet elde edemeden döner yahut şehit olurlarsa ahirette alacakları mükafatları tam ve mükemmel olarak kalır. Ebu Umame radıyallahu anhtan rivayet edildiğine göre Ashab'dan biri Osman bin Maazun peygamber aleyhisselamın huzuruna geldi. Ve şeyhevi duygulardan kurtulmak için kendisini hadımlaştırmak istediğini söyledi. Peygamberimiz buna müsaade etmeyerek ümmetinin şehveti önleme yolunun oruç tutmak olduğunu söyledi. Dünyadan el etek çekip kendisini tamamen ibadete vermesi için izin vermesini isteyince de bunun caiz olmadığını, bu ümmetin ruhbanlığının mescitlerde namaz vaktini beklemek olduğunu bildirdi. Bunun üzerine Osman bin Maazun Ey Allah'ın Resulü o zaman bir derviş gibi diyar diyar dolaşmak üzere seyahate çıkmama izin verir misiniz dedi. Bunun üzerine Peygamber Aleyhisselam benim ümmetimin seyahati Allah yolunda cihada çıkmaktır. Eğer sevap kazanmak istiyorsan Allah'ın dinini yeryüzünde egemen kılmak ve mazlumlara zayıflara yardım etmek için malınla ve canınla Allah yolunda cihad etmelisin buyurdu. Abdullah bin Amr bin El-Asr'a radiyallahu anhum'dan Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Savaştan dönüş yolculuğu kazandıracağı sevap bakımından savaşa gitmek gibidir. Saib bin Yezid radiyallahu anh anlatıyor. Peygamber Aleyhissalatu Vesselam Tebük seferinden dönünce insanlar onu karşılamaya çıkmışlardı. Ben de kendi yaşlıtım olan çocuklarla Peygamber'i Veda Tepesi'nde karşıladım. Ebu Umame radıyallahu anh'dan Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Her kim gücü yettiği halde Allah yolunda cihada çıkmaktan veya savaşa giden bir mücahidin silah ve araç gereçlerini temin etmekten yahut onun geride bıraktığı ailesine güzelce bakıp ihtiyaçlarını görmekten kaçınırsa Allah onu kıyamet gününden önce mutlaka büyük bir belaya uğratır. Enes bin Malik radıyallahu anh'dan peygamber aleyhisselatü vesselamın şöyle buyurdu rivayet edilmiştir. Kafir ve müşriklere karşı malınızla, canınızla ve dilinizle cihad edin. İslam toplumunun güçlenip yeryüzünde egemen olabilmesi için vaktinizi, yeteneğinizi, malınızı canınızı feda ederek ve her türlü meşru propaganda araçlarıyla İslam'ı insanlara tebliğ ederek Allah yolunda cihad edin. Ebu Hakim künyesiyle de tanınan Ebu Amr Numan bin Mukarrin radiyallahu anh şöyle diyor. Resulullah aleyhisselam savaşta zamanlama konusunda çok önem verirdi. Ben birçok savaşta peygamber aleyhisselamla birlikte bulundum. Şayet sabahın erken saatlerinde savaşa başlamadıysa, güneşin öğleden sonra batı tarafına yöneldiği, havanın serinlediği, rüzgarların esip ilahi yardımın ineceği vakte kadar savaşı ertelerdi. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan Peygamber Aleyhisselam şöyle buyurdu rivayet edilmiştir: Düşmanla karşılaşmayı istemeyin. Allah'tan daima sağlık ve afiyet dileyin. Ancak düşmanla karşılaşınca da sabır ve sebat gösterin. Ebu Hureyre ve Cabir bin Abdullah radiyallahu anhümadan Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Harp hileden ibarettir. Savaş esnasında düşmanı yanıltmak, onlara yanlış bilgiler vermek Düşman ordusunun moralini bozacak sözler yaymak caizdir. Yapılmış antlaşmalara riayet etmek, verilen sözden dönmemek ve insanlara zulmetmemek şartıyla düşmanı yanıltmak için her türlü hileye başvurulabilir. Evet saygı dinleyenler, bugünkü programın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki programda görüşmek üzere inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.